Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Açık Futbol'da sizlerle birlikteyiz Radyo Havan'dasınız Sakin bir hafta geride bıraktık futbol dünyasında, çok böyle kulüpler arasında bir atışmanın, tartışmanın olmadığı bir hafta oldu ama Lide kaliteli bir futbol oynanmasa da çok çekişmeli bir yarış izliyoruz. Puan tablosuna baktığımız zaman e, birer puan e, farklı sıralanıyor kulüpler. E, ligin ilk iki haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray e, tekrar zirvenin en tepesine yerleşti. E, bu hafta şöyle bir tablo bekleniyordu hani ön yargılarla bakarsak Galatasaray Sivasta puan kaybedebilir çünkü Sergen Yalçınla Sivas e, iyi bir çizgi yakalamıştı. Hava koşulları e, da Galatasaray'ın aleyhineydi. E, diğer yandan Beşiktaş ve e, Beşiktaş da Eskişehir'de kayıp yaşayabilirdi. Çünkü Liverpool'dan geliyor. Yine zor e, hava koşullarında bir mücadele çıkıyor. E, kağıt üstü işe en kolay olan Ve haftayı lider kapatması beklenen takım Fenerbahçe'ydi açıkçası. Fenerbahçe e, evinde Akhisar'ı ağırlayacaktı. Güzel hava koşullarında üstelik. Ancak e, beklentiler tam tersine e, sonuçlandı. E, zor olan deplasmandan Galatasaray galip geldi 3-2. E, Beşiktaş beklenildiği gibi Puan kaybetti ama hani yenilmesi, beraber kalması bir yana e, özellikle ikinci yarı hiç gol pozisyonu üretememesi ve Slavon Bilic'in kadro tercihiyle oyuncu değişiklikleri ilginç karşılandı. Ben dahil birçok kişi maçın kaybedilmesinin sebebi olarak gösterdi. Fenerbahçe ise Akhisar karşısında İki bir mağlup oldu. E, bu maçta hakemle ilgili tartışmalar vardı. Özgür Yankaya'nın e, kararları Fenerbahçe cephesinde ve taraftar nezdinde özellikle tepkilere neden oldu. İki problem vardı hakemle ilgili. Daha doğrusu problem olarak sunulan. Birincisi e, akisarlı oyuncuyu kırmızı kartla atmaması. ikincisi Bir pozisyonda avantaj uygulamasını kesmesi. Bunu yarın gazetelerde göreceksin. Daha doğrusu yarın dedim bugün göreceksiniz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı avantaj pozisyonunda hakemin Fenerbahçeli oyuncunun fual yaptığı için hakem tarafından pozisyon devam ettirilmediğini söylüyor. Kırmızı kart konusunda ise haklı e, olduğunu söylüyor eleştirilerim. İlginç olan şuydu, e, maç sonunda Fenerbahçe cephesinden e, büyük bir tepki bekleniyordu. Çünkü bugüne kadarki alışkanlık bize e, bu havayı tekrar yaşayacağımız duygusu büyüyordu. E, maç sonrasında herhangi bir e, yönetim bazında, Bir tepki oluşmadı, e, ertesi sabah bekleniyordu, ertesi sabah oldu geldi geçti, Fenerbahçe cephesi e, bir açıklama yapmadı bilekiz aldığımız duyunlara göre tamam hakemle ilgili sıkıntılar vardı ama bizim öncelikle kendimize bakmamız lazım, çok gol kaçırıyoruz şeklinde bir özel eşleri e, yaptığı söyleniyor. Yani esasen eğer e bir kar topu e oluşturma stratejisi yoksa Fenerbahçe'yi kutlamak lazım. E bu yaklaşımdan dolayı ve diğer kulüplere de örnek olması gerekiyor elbette. Evet futbol dünyasında şöyle e bir girizgah yaptık. Üç büyükler üzerinden kutluyoruz. E Biraz bu haftayı e, genel bakış olarak değerlendirelim. E, ortalar, altlar ne alemde bir bakalım. E, kısa bir ara veriyoruz. E, bir şarkı dinleyelim. Şarkının ardından tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Akif Futboldasınız ben Kenan Başaran. Radyo Havanda Biletelimizin ikinci bölümündeyiz. Üç büyükler dediğimiz gibi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe şeklinde amansız bir zirve yarışındalar. Onların altında Başakşehir, Bursaspor, Trabzonspor, Mersin gibi takımlar var. Bu takımların amacı Avrupa ligine bilet almak. Altlarda da E, kıyasiye bir mücadele var. Ligde kalma yönünde bir mücadele var. Balıkesir spor e, işi çok zorlaştı. 13 puanlı ligin en altında. Bazı maçlara çok iyi oynasa da e, sonuca yansıtamadı ve e, giderek umutları azalıyor. Bu hafta Beşiktaş oynayacaklar. E, tamamen bir kırılma maçı olabilir onlar için. Gönül e, Kayseri, Ercez, Çaykur Rize, Karabük, e, bunlar da sıkıntının tam göbeğindeler. Konya Spor, e, Aykut Kocaman'la bir türlü istediğini e, gerçekleştiremedi. Hatta bir toplantı yapıldı. Yönetim, Aykut Kocaman'la devam, futbolculara ceza şeklinde, e, Türkiye sınırlarında pek de alışık olmadığımız bir e, davranışta bulundu. Tabi Aykut Kocaman'ın Ee, geleceğine inanıyorlar. Yani bir yıllık bir proje olarak görmedikleri için takdir etmek lazım. Bu tür davranışların artması lazım. Diğer yandan Karabük Spor'da daha önce ipler bir ara kopmuştu. Sonra tekrar e, hadi bir kez daha derlenelim, toparlanalım denilerek e, yola devam edilmişti Tolunay Kafkas'la. Ancak e, bu hafta Tolunay Kafkas kulüp karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdılar. E, Tolunay Kalkası'nın yerine kim geldi? Türkiye'de tokat atmayı savunan, tokatın e, kabul edilebilir bir şiddet uygulaması olduğunu söyleyen, Köln Akademisi'nden mezun, Almanca bilen, Efendim benim neyim eksik, ben niçin büyükleri çalıştırmıyorum, ben niye milli takımın başına gelmiyorum diyen Yılmaz Vural. Galiba 37. takımına mı geldi e artık hesaplamakta zorluk çekiyoruz. E kendisi bu sezon Osmanlıspor'a da gitti PTT birincilikte ama 3-5 hafta bile sürmeden Oradan ayrıldı. Şimdi tekrar süper Lig'de Yine düşme tehlikesi yaşayan bir takımla Yılmaz Ural son 100 metreyi koşacak. Kısa mesafelerin etkileyici sprinteri diyelim. Ee, Karabük Spor e, bu şekilde bakalım Yılmaz Urala. Hani şöyle bir şey var yani herkes bir gün ölümü tadacak sözü vardır ya. Yani her takım bir gün Yılmaz Vural çalışacak galiba üç büyükler hariç ama ne olunur olmaz bir gün onlardan biri de kötü bir dönem geçirir düşme potasında dolaşırsa pekala oraya siz söyleyin Yılmaz Vural da gelebilir o yüzden hiç olmaz olmaz demek lazım Süper Lig'in Böyle kararsız takımları da var. Antep Gençler Birliği. E, bu takımlar e, orta göbekle düşme hattı arasında öyle gidip geliyorlar. E, bu sezon ilginç bir çıkış yapan takım Rıza Çalınbay ile Mersin İdman oldu. Geçen sezon Süper Lig'e çıktılar ya daha sonra geçen sezon PTT'den e, ekstra playoff oynayarak geldiler. Ve e, Ee, bu sezon toplama denilen bir takım e, yapısıyla e, iyi bir e, performans ortaya koyuyorlar. Rıza Çalınbay e, Denizli Spor'la bu ligde sükse yapmış, Beşiktaş'a kadar gelmiş ama bir süre sonra böyle e, orta karar, vasat bir kariyer e, çizgisi izlemeye başlamışken Rize Sporla, pardon, Mersin'le tekrar bir çıkış yaptığını görüyoruz. Teknik direktörleri bazında bakmaya devam edersem, bu sezon hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri, Mehmet Özdilek, namı diğer şifo, Rize'yle başladı. Pek iyi gitmeyince ayrıldı ve o da gidip düşme atındaki Erciyes'le anlaştı. Orada da sıkıntılıydı. Bu hafta kazanınca biraz yüzü güldü. Gençler Birliği'nde yine hoca değişikliği oldu. Dön dolaş Mesut Bakkal. Eski Gençler Birliği çıkışlı bir hocadır. Ersun Yanan'la birlikte çalışmışlardı. Yardımcı hocalık yapmıştı. Sonra Gençler Birliği'nde daha önce iki kez yanılmıyorsam E, teknik tröytorik yapmıştı. Öyle hocaların sevindi bu şekilde devam ediyor. Son bölümde tekrar birlikte olalım, bir müzik arası daha verelim. <Gülüyor> Şarkı söylesin, kramafonda eski hoşuna gidecek bir. Tenceremde menekşeler gizilir Sularken şarkı söylersin Kramofonda eski yalan durkan Hoşuna gider Birden çıktım viraneden, koşa koşa indim kumsala acı acı. Söğdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara. Birden çıktım viraneden, koşa koşa indim kumsala acı atı Söğdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara Acı acı söğdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara Acı acı söğdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara Ben Kenan Başaran Açık Futboldasınız programımızın son bölümdeyiz sevgili Radyo Havan dinleyicileri geçen hafta konuştuğumuz bir mesele vardı duygun Yar Suat kendi basketbol takımının koçu Ergin Ataman'ın oyuncusu genç oyuncusu tokat atmasına. karşı herhangi bir hamle yapmamıştı. E, bu yadırganmıştı. Çünkü e, Duygu Yarsuvat evet Galatasaray Başkanı ve ayrıca profesörlük düzeyinde bir hukuk adamı e, böyle bir ismin e, bir koçun bir basketbolcuya şiddet uygulaması karşısında sessiz kalması gerçekten hayal kırıklığı yarattı. E, Dünya Sıvat'ı son divan kurul toplantısında bu konu soruldu. E, Yar Sıvat da şöyle bir açıklama yaptı. E, Ergin Ataman'la konuştum, görüştüm. Kendisi bana dedi ki, oyuncu kötüydü maçta. Ben soyunma odasında onu uyandırmak için, yani hey kendine gel dostum demek için tokat attım. Ee, ve Duygu Suvat e, dünyanın da önemli koçlarından biri olduğunu söylediği hocasına ceza vermesinin mümkün olmadığını söyledi. Benden sonra gelenler verir. dedi. İlginç bir şahsiyet Duygu Suvat. biraz sorumsuz siyasi daha doğrusu Cumhurbaşkanlarını eski Cumhurbaşkanları diyelim, bugünküne demiyorum. Sorumsuz sorumluluğu gibi şeydi yani. Ee, ama hani ben geldim 6 ay bu işi yapacağım. Ee, o yüzden hesap e, vermeyeceğim. Ee, kimseye şirin gözükmeyeceğim. Kimseye müdahalam yok. Havalarındaydı. Ee, Duygun ya Suat dediğim gibi Pasoli konusunda yaptığı eleştirilerle hakikaten benim takdirimi kazandı. Elbette ki benim takdirime ihtiyacı yok da Yani e, mutlu etti beni bu spor dünyasında herkesin üç maymun oynadığı e, Pasoli konusunda yaptığı açıklamalar gerçekten çok önemliydi. Çünkü e, Pasoli'nin insan haklarına aykırı olduğunu, e, kişisel verilerin saklanmasına dair bir düzenleme yapılmaksızın insanların anne kızlık soyadlarının, TC kimlik numaralarının bir futbol maçı müsabakasının biletlerini almak için alınan e, istenmesinin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Geçici başkan olmasından mıdır? Nedir? E, maalesef e, bu konudaki çıkışları çok fazla e, etki e, yaratmadı. Ama e, daha Aziz Yıldırım hakkında, e, şirket davası hakkında söyledikler ise çok güzel bir şekilde e, işlendi. Gönül isterdi ki pasoli konusunu yaptığı eleştiriler de e, dikkate alınsın, kale alınsın Ama bu tokat konusunda yaptığı e, açıklama ve aldığı tavırla maalesef e, gönül haneimizde bir çizik atılmasına neden oldu. Şu, hele ki e, hiçbir müdahanan yoksa gerçekten gelip e, kral çıplak deme şansınız varsa. Keşke bu konuda da söyleseniz. Duygu Yasvat çok güzel konuşuyor işte. Diyor ki borçlarımız çok e, yüksek. Böyle gidersek sene Avrupa'ya alınamay alınmayabiliriz diyor. Alınmayız diyor hatta böyle gidersek, düzeltmesek Güzel, doğru. Hiç yayın yapmıyor. Havuzdan çıkar mısınız yayın havuzundan? Yayın havuzundan ligden atılırız diyor. Çok doğru. Hani tabi termatlar doğrultusunda. Yani bu kadar... E, doğru tespitleri yapan kişinin keşke şu dayak olayında da en azından hocasına bir ceza verseydi yani. yani Kınasaydı en azından. Kınasaydı. Ancak öyle bir şey yapmadı. Galatasaray demişken son bir notta bu Soma yardım paraları konusu var. Galatasaray'ın Soma için Atletico Madrid oynadığı maçın gelirini yollamadı. tartışmaları var. Bu konu nedir ne değildir? Bir karanboy şöyle bir durum ortaya çıktı. Galatasaray diyor ki şimdi Atletico Madrid geldi gitti. Öyle bir masraf çıkarttı ki yani hani birse iki çıktı. O yüzden sorun yaşıyoruz. İşte dedik ki at, hani atıyorum şimdi ben söylüyorum. Bir lira yolacakken Sumer bu üç 50 kuruşa düştü. Çünkü Atletico Madrid haddinden fazla bir masraf listesi çıkarttı. Vallahi 1 lira olur 2 lira olur fark etmez ama bu sözün tutulması lazım. Türkiye'de biliyorsunuz hem devlet hem de sivil toplum hem de şahıslar çok acılı kederli olaylarda evet iyi bir reaksiyon veriyorlar başlangıçta. Herkes bol keseden çok büyük laflar ediyor ama arkasından bakıyorsunuz ki birçok söz havada kalmış, vaatler tutulmamış. Aynı şekilde Beşiktaş, Fenerbahçe, Çelsi'nin Kadıköy'de oynadığı maçın da gelirini ne olduğunu bilmek lazım. Muhtemelen ulaşmıştır diye düşünüyorum ama Duygun Yansubat... O paranın da gönderilmediğine dair bir imada bulundu. Valla devlet Aliye şu Soma'ya e, kim ne söz verdi ve sözlerin ne kadarı tutuldu şöyle bir çetele verse de e, herkes görse ve e, sözlerini tutmayanlar da kamuoyunda e, biraz mahcup duruma düşseler diye düşünüyorum. Ben Kenan Başaran bu hafta şöyle genel bir lig fotoğrafı çekmeye çalıştım. Hem takımlar düzeyinde hem hocalar düzeyinde ve bir de özel olarak Galatasaray'daki tokat mevzusunu şöyle bir yine üstünden geçtim. Madem kadına şiddete hayır diyoruz, madem genel olarak şiddete hayır diyoruz, bu konuları burada yeri geldik. Hatta yeri gelmese de konuşmaya devam edeceğim. Haftaya tekrar Radyo Havan'da Açık Futbol'da buluşmak üzere. Hoşçakalın. Gülbüle gülü sevmek Ona benimdir demek Bana seni istemek Haramdır haramdır Sevmek ona benimdir demek, bana seni istemek. Haramdır haram, haramdır haram. Çirkine güzel sevmek, ondan gönül bekleme, bana seni istemek. haram, haramdır haram Çirkine güzel sevmek, ondan gönül bekleme Bana seni isteme Haramdır haram, haramdır haram hazırlayan ve sunan Enan Başaran